وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بَعْدُ فإن استقل الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وخير الْهَدِي هدي مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدعة وَكُلَّ بدعة ضلالة الله عز ve selam getirdikten sonra Allah izin verirse bu pazardan itibaren iki tane ders yapacağız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 bütün Türkiye'nin genelinden bir istek var, bir talep var. Davet fıkhi ile alakalı bir ders yapalım diye. Yani Müslüman bir davetçide bulunması gereken özelliklerle alakalı bir ders yapalım istiyor Müslümanlar. İnşallah ben döküman olarak hazırlayacağım zaten davet fıkhi ile alakalı. Çünkü kitaplara biraz baktım. Yani ben bir kitap takip etmeyi umut ediyordum ama çok fazla beni tatmin etmedi kitaplar. Ben parça parça döküman halinde getiririm. Burada arkadaşlar size dağıtırlar zaten. Daha sonra Allah ne kadar bize imkan, kuvvet vermişse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 sizin buluşacağınız o salih kulla buluşma yerinizdir. Allah Azze ve Celle onların geri dönüşünü anlatırken diyor ki fertedda ala atharihima qassas. Onlar yolda gelirken bırakmış oldukları izleri takip ederek tekrardan gerisin geriye döndüler. Fertedda ala atharihima qassas. Yol ilerlerken geride bırakmış oldukları izleri takip ederekten tekrardan gerisin geriye döndüler diyor Allah Teala. Ha keza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 Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Nahnu naqussu aleike ahsanel qasasi bima ouhina ileyke haza'l-Kur'an." Biz sana bu vahyetğimiz Kur'an ile kıssaların en güzelini kıssa ediyoruz. Sebep ve enta min qablihi lemin el Çünkü sen bundan önce gâfillerden Burada gafletten kasıt yani ilimsiz idin. Yusuf dair bir yoktu. Biz sana Yusuf anlatmakla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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبود سندن جبزیش بیر پیغمبر گندرد مدتیک مطلقاً آن شنو وحیت میشیزد. الله تان باشقا الوهیتی حقاً، ایبادتی حقاً. هیش بیر الله زوجل ایبادتی دنستیا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنی الله واجتنب الطاعوت. بس هر قومه بیر پیغمبر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 Muminun suresinde ve ana rabbukum fettakun. İşte bu sizin tek olan ümmetinizdir. Yani isimlerinizin değişik olması İsa, Muhammed, İsa, Yunus, İbrahim fark etmez. Bu tek bir ümmettir diyor Allah Azze ve Celle. Peki bu tek ümmetin kimliği nedir? Ana özelliği nedir? Ve ana rabbukum faabudun. Ben sizin tek olan Rabbinizim ve sadece bana ibadet edeceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir surede ise ve ana rabbukum fettakun.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 birbirinden çok net bir şekilde ayırmıştır. Yani Kur'an'a bakıp da müşrik kimdir, Müslüman kimdir diye anlamayan bir adam, bu kendi fehmindeki problemdir. Kendi anlayışındaki problemdir. Yoksa Allah Elif, Lam, Ra Tilke, Ayatul Kitabil Mubin. Bu ab açık olan bir kitabın ayetleridir diyor Allah Azze ve Celle. Biz size kitap indirdik. Kitabın vasfı nedir? Tibiyanen <tıklı> likulli şey. Her şeyi beyan eden, kendi açık olan,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 Hak ile anlat. Kef ashabının kıssasını anlatırken Allah Azze ve Celle diyor ki, "Nehnunu kusu aleike bil bilhaki. Biz sana onların kıssalarını hak ile anlatırız" diyor. Buradaki hak ifadesine dikkat edin abiler. Netlou aleike min nabai Musa wa fir'aun bilhaki li Li Biz sana Musanın ve Firavun'un kıssasını hak ile okuyoruz diyor Allah Azze ve Celle.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 Mesela Davut Aleyhisselamın kısası, Davut Aleyhisselamın kısası bize ne anlatıyor? Müslümanlar iktidara gelse de güç Müslümanları zehirlemez. Davut Aleyhisselamın kısası ve Süleyman Aleyhisselamın kısası bize bunu anlatıyor. Yani cinler de Müslümanlara musahar olsa, rüzgarlar Müslümanların emrinde olsa, dağlar Müslümanların emrinde olsa, bakır denizleri Müslümanların önünde eritilse, Davut Aleyhisselam gibi.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 vunuridu anmunu vunuridu anmunu vunuridu anmunu ala alazin asdugifu fi onları yeryüzüne yüzüne varis kılmak istiyoruz diyor Allah Azze ve Celle sana dua etme öğretiyor Allah dua dua rahmanın kulları gece kalktıklarında şöyle dua derler diyor Allah Azze ve Celle Rabbene heblene min azvajina wa zuriyatina qurta aayunin vajgalna lilmuttaqin imama